Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF dünya çapında canlı türlerindeki yok oluşun dinozorlar devri sonrasındaki en ciddi boyuta ulaştığı uyarısında bulundu. WWF'in son açıkladığı rakamlara göre uluslararası kırmızı listede yer alan tehlike altındaki 142.500 hayvan ve bitki türünden 40.000'i soyunun tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya. WWF şimdiye kadar soyu tükenme tehlikesiyle karşılaşan tür sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığını vurguladı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre yaklaşık 1 milyon canlı türünün soyunun önümüzdeki 10 yıllarda tükenebileceğini işaret eden WWF dünya çapında canlı türlerinin yok oluşundaki artışın felaket boyutlarına ulaştığını belirterek dinozorlar devri sonundan bu yana canlı türlerindeki en büyük yok oluşla karşı karşıyayız dedi. WWF raporuna göre 2021'de en büyük kayıplara ulaşan canlı türleri Afrika orman filleri, kutup ayıları, ağaç kurbağaları, turnalar ve balık türlerinden köpek balığı, mersin balığı giller ve mezgit giller oldu. Bu türlerin durumunun giderek kötüleşmeye devam ettiği kaydedildi. Orta ve Batı Afrika'da yaşayan orman fillerinin sayısı son 31 yılda %86'dan fazla düştü. Afrika orman filleri bu yıl ilk kez resmi olarak soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türler arasında yer almıştı. Bu yıldan itibaren köpek balığı, vatos türlerinin 3'te 1'i de aşırı avlanma nedeniyle tehdit altında olan türler arasında. Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi nedeniyle tehdit altındaki kutup ayılarının da geleceği pek parlak değil. WWF 2035 yılı yazında Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların ilk kez tamamen erimiş olabileceğini tahmini dayanarak kutup ayısı popülasyonlarının büyük bölümünün 100 yıl sonuna kadar yok olabileceğini kaydetti. 2021'in kazananları ise İber ve Avrasya başakları, sakallı akbaba ve toy kuşu. Almanya'nın Brandenburg ve Saksonya-Anhalt eyaletlerindeki toy kuşlarının sayısı 347'ye yükselerek 40 yılın en büyük sayısına ulaştı. Muğla'da yaralı halde bulunduktan sonra uydu takip cihazı takılıp 28 Ağustos 2019'da İstuzu plajından tekrar denize bırakılan Karetta Karetta deniz kaplumbağası Tuba 15 bin kilometre yol kat etti. Tuba'nın yolculuğunu 6 milyondan fazla kişi izledi. Deha'da yer alan habere göre 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi iri baş, deniz kaplumbağası Tuba, yaralı olarak bulunduktan sonra deniz kaplumbağası araştırma kurtarma rehabilitasyon merkezi yani Dekamere geldi ve tedavi edildi. Üzerine uydu takip cihazı takılarak tekrar istuzu bir denize bırakıldı Tuba ve bu geçen sürede 15 bin kilometre yol kat ederek Adriyatik denizine kadar ulaştığı öğrenildi. Dekamer Bilimsel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen Tuba'nın Yunanistan, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ, Malta ve en sonunda Hırvatistan açıklarında olduğunu kaydetti. Kaplumbağaları uydu takip cihazıyla genelde kırsal alanlarda takip ediyoruz. Ancak Tuğba açık denizde bir yaşam davranışını gösterdi. Bunun da etkisiyle herkes evdeyken haritasından izlemeye başladı. Şu anda yaklaşık 6 milyon izleyicisi var bize tuba ne yapıyor ve nerede diye soranlar oluyor tuba meşhur oldu ama bir başka özelliği de var biz normalde maksimum bir buçuk yıl izleme yaparken tuba için iki buçuk yıla yaklaştı tubayı izlediğimiz süre çok uzun bir süre bize değerli bilgiler vermeye başladı yani söz bilen bu yıl havalar soğuyunca güneye inmesini beklerken ilk defa kuzeye doğru ilerledi ve şu ana kadar takip ettiğimiz en kuzeydeki noktaya ulaştı daha da ilerlemeye devam ediyor. Toplamda 15 bin kilometre yol kat etti. Düzenli veri gönderiyor. Tuba'yı daha fazla izleyebiliriz. Tuba tekrar yuva yapmak için Türkiye'ye geldiğinde şayet karşılaşırsak yeni bir cihazla da ikinci bir göç yolculuğunda onu takip etmeyi planlıyoruz. Bir deniz kaplumbağasını izlemek önemli bilgiler içeriyor. Hep aynı yolları mı kullanıyor yoksa farklı alanlara mı gidecek bu tür bilgileri elde etme açısından çok önemli veriler sağlayacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Napoli Hayvanat Bahçesi'nde temizlik hizmeti için çalışan bir işçi girmesi yasak olan kısıtlı alandaki kaplanın saldırısına uğradı. Yetkililer kaplanın vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Polis yetkilileri hayvanat bahçesine gelen bir güvenlik görevlisinin işçinin kolunu ısıran kaplanı adamdan ayırmak istediğini ancak başarılı olamadığı için ateş etmek zorunda kaldığını aktardı. Hayvanat bahçesi de Aralık 2019'da aldığı Eko isimli 8 yaşındaki Malezya kaplanının maalesef hayatını kaybettiğini açıkladı. 20 yaşlarda olduğu belirtilen temizlik işçisi ise hastaneye kaldırıldı. Nisan ayında bir üst mahkeme Almanya'nın iklim koruma yasasını sıklaştırması gerektiğine karar verdikten sonra o zamanki hükümet 2045 yılına kadar karbon nötr olmak da dahil olmak üzere İddialı karbondioksit azaltım hedefleri belirlemişti. Yeni koalisyon hükümeti, kamu hizmetleri sektörü ve imalat sanayileri, binalar, ulaşım ve tarım genelinde geniş kapsamlı reformlar gerektiren iklim koruma çabalarını hızlandırma planları sundu. Almanya doğru yönde hızla gidiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği